Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz, Mayceb'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fır deniyor. Fır deniyor deme Şevki Yenge. Bunlar söyle artık programımızın adı Şenol Bey'in tatlı dili. Şenol Bey o program sizin televizyon programınızın adı değil mi? hoş İnsanların yavaş yavaş aklına kazınması istiyorum Şenol Bey'in tatlı dili. tatlı ya başka bir şeyle kazınsaydınız insanlarınla... Yok, Şevki, hadi lütfen ya. Bir şey rica ediyorum senden. Zaten programda aşçı olmuyorsun. Olmuyorum Şenor Bey, tamam mı? Olmuyor. Ben de ısrar etmiyorum. Ama yarın öbür gün gelip de bana Şevki'ye gel. Kadınların evine aşçı girelim diyorsan... ...orada da ben sana derim. Ben sana yol gösterelim istemedin derim. Tamam, iyi. Tamam, tamam. Hadi. Hadi ne? Şenor Bey tatlılığı diliyle başladık da. Şenol Bey'in tatlı dili fır dönüyor Ankara'nın tepesinde. Çakal. Şefkine hanımlar. Evet. Şenolunuz geldi Şenol bacının sizinle birlikte. Be bakıyoruz, bakıyoruz. O börek mi getirdiniz? Mmm çok la kış. Şimdi bunun içine ne koydun? Allah canını almasın. Ee. Şey ne yaptın? Gece bakayım biraz. Ne yapıyorsun Şenol Bey? Ya? Programa hazırlanıyorum ya. Ne programı? Anlamadım ki. Şey ne varım? programda ben oturuyorum. Tamam mı? Bir taht var. Bir de konuklar var. Şimdi daha ünlü sanatçılar gelmeden önce ben şehircilerle şakalaşıyorum. Nasıl şakalaşıyorsunuz? İşte börek getiriyorlar. Mesela yiyorum. Nesi şaka bu? Anlamadım ben. Ama işte kesiyorsun arada. İyi tamam hadi yap. Ama çabuk bitir de trafiğe geçelim. Tamam. Kış sen ne yaptın bakayım? Kalk bakayım. Kalk herkes görsün. Kız ver ya seni zilli. Sen gidin zilli. Sen gel bakayım. Ne? Böyle poğaça mı yaptınsın? Getir. Bu nasıl poğaça? İzir içmiş. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> ne bu ya? Ne? Anlamadık yani. Ya oğlum ben işte burada seyircilerle şakalaştıktan sonra yavaş yavaş konuklara geçiyorum. Programı yapıyor musunuz şimdi hepsini burada? Yapıyorum evet. Fiz otur yerine otur Allah canlar başın sevgili dinleyiciler sevgili izleyiciler Şenol Bey tatlı dinle hoş geldiniz bakalım bugünkü konumu kim Hemen arkadaşlarınız evet kim geliyor değilsiniz kim geliyor kim geliyor arkadaşlar bey <gülüyor> sürpriz ya da sürpriz ben de merak ettim kim geliyor kim geliyor Bağır, ne diye bağırıyorum ben geliyor bu geliyor diye nasıl şu geliyor bu geliyor kimin geleceğini söyle ne bileyim ben kimin geleceğini tahmin et şimdi şey ne diye tahmin edeceğin gel söyle bir şey söyle gel yani şu gelecek bu gelecek de kutsi geliyor kutsi kutsi mi kutsi gelmez kutsi berksan geliyor <gülüyor> berksan oğlum nereden buluyorsun bunları ya ne bileyim ben Tahmin ediyorum ben de kafama göre ben de bildiğim şeyleri söylerim yani. E, düzgün bir şey söyle. Hani kim geliyor olabilir? Kim geliyor? Kim geliyor? Kutsi mi? Ölü bak bil kut. Şey şey konuşma. şey konuş. Oy benim de senin lamban. Ne biliyorsun anlamadım ki ben şimdi şeyi. Ege geliyor. Egekaya'ya denk geliyor. Radyo oteli geldi. Hayda. Yeah. Hadi arkadaşlar. Merhaba. Evet. Gel bakayım buraya börek yedin mi? Ne diyorsun Şener abi? Ye ye şu böreği ye bakalım bu yaptı kız zilli kalk seni görsünler. Ne yapıyorsun? anlamadım. Şimdi sen otur. Oturuyorum ben zaten. Yani benim yani yanıma otur. Ne yapacağız şimdi anlamadım ki ben ne yapacağız yani. Ne yapacağız? Ege hoş geldin programımıza. Şener Bey? Gavrum hoş bulduk de de yeah. ya all bir şey de ya bir şeyle ne yaptım çarptım şey Düzgün yap şunu ya <çok sonuç> tamam başlan e, -ey, e, -ey. e -ey, hoş geldiniz hoş bulduk Selol Bey'in tatlı diline hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk e, -ey, e, -ey. Hoş bulduk. e şey en ödülleri alamadığını biliyoruz. Ama ayıp oluyor Şehl Bey. Yani genel olarak bilgi veriyor bakında. Evet öyle. Eee ödülleri alamadın. Ne yaptın peki bu kadar zamandır? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sen niye güldün? Ben anlamadım ki şimdi. Ve espri yaptım halk güldü. He. Ha. İşte böyle e, güzel programlar olsa da daha çok e, çıksak diye bekliyorum Hoş geldin programımıza Hoş bulduk Şenol Bey'in tatlı dilinin de. Acaba sevgili izleyiciler Şenol Bey'den güzel bir şarkı ne dersiniz? Efendim hangisiye esküzme mi diyorsunuz yoksa kakalak mı? Hangisi? Ne yapıyorsun oğlum? Ya, sen niye programı çekiyorsun üstüne çekiyorsun? E, ne bileyim ben de koluk olarak şey, Otur otur sen benim sorularımı yap Sen niye kendi yanına çekiyorsun? Ya ne bileyim ben öyle şey olarak geldim ya. Öyle şey otur otur diye dedi ben orada bir espri mi yapacağım bir şey mi yapacağım ya? Ne bir saçma sapan sorular soruyorsun ben de o zaman şey yapıyorum işte televizyeleri biraz coşturuyor programa renk katmak için. Programa zilli kız zilli otur bakayım yerine. Niye bağırıyorsunuz kızcağız ya? Sana ne oldu bir? Al kalk zilli kız kalk. Ne kalkıyorsun? Otur lan. Ya be lan konuşmayın seyircilerle ya lütfen ya. Şevgili konuklar kız zilli Kız zilli gel bakayım buraya Otur lan, sen ne yapıyorsun Şevci Sen ne karışıyorsun ya burası Eğlenceli programı değil mi hanımlar arasında Eğlenmiyor muyuz biz burada Şevli gelene kadar eğlenceli ne eğlenceli yaptı programı ya Ay terk ediyorum Şevli programı Ama git sen ki çok şeyiz ya Allah Allah salaha bak Şevgili zilliler Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar